Cennetin en kısa yolu, en kısa yolu cennetin tevhid ile salat-ı selamdır. En kısa yol. Ruslat yani. yolu tevhid bir de selatü selamdır. Selatü selam, ı selamdır. Salat-ı selam Cenab-ı Peygamberin şefaati ile olur, tevhid cevabı diğerini çabuk ruslat burada. Ya, yani Allahü Teala'nın rızasına en yakın yol tevhid yolda. Bir de salat-ı selam o da İnsanların için canaya bahakabusu etti. Sılahtır Seram. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem yani Resulü Körde'nin misafiridir. Rahmetilleri, misafirleri Allah'ın sevgilisi Kaç Kur'an-ı Kerim'de böyle eslerciyle. nafiz kavmin abidin. Ancak Habib Muhammed Resulüm ya Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem seni ben kaynata mükevbenatı alemlere rahmet olarak gönderdi rahmet selafa peygamber Bahad. Allah. Şöyle yine diğer bir ayet-i keriminde Cenab-ı Hak estâizü hemen yutayıl rasul fakat ata allah her kim benim rasulüme itaat etti muhakkak bana itaat etti yine bir ayet-i kerimede estâizü ve billah kul in kuntum tuhibbûnallâhe fettebiûni Allah ve yagfirleküm zünûveküm vallâhu gafûrurrahim söyle habibim kullarıma eğer beni seviyorlarsa sana tabi olsunlar. Senin gittiğin yürüsünler, senin yoldan yürüsünler, senin sana tabi olsunlar, senin gösterdiğin yoldan yürüsünler ki ben onları seveyim. Yani bir adam Peygamber Efendimizin hoşnut etmeden o kimseyi Allah sevmez. İlla Resul-i Ekrem'i hoşnut etsin ki Cenab-ı Hak okulu seveyi ve illa olmaz. Hiç boşuna yorulmayın. Hatta hatta daha ileri işi götürelim. Yerden yene, seri yededen, süreyya'ya kadar seri yerin demek, yerin yedi katı altı Şuraya da bir yıldız var, en yüksek yani dünya, dünya havalarının en son yıldızı. Oraya kadar ibadeti olsa bir adamın, seriyeden yedeni şuraya kadar ibadet dolu olsa böyle, ibadet dolu olsa, Resul Ekrem e Ekreme içimde Salat selam olmasa, muhabbeti olmasa, o adamın ibadiret olur. Allah'ın az olmaz onun amari salihatı yani. Duayıyorsun değil mi? Eğer Resul-i Ekrem'e duanın ve ahrinde salavat-ı şerife okumazsan dua yerine gitmez, bulmaz. Huzurullah'a varmaz dua, reddolunur yani.